Tabiri caizse gavur gavurluğunu yapıyor da bu evet. bizim Müslümanlara ne oluyor? İran'da Suriye'deki kardeşlerimizi evet. masum insanları bombalıyor. Evet. İran'daki İran'dakiler de bizim kardeşimiz olarak değerlendirilebilecek bir statüde mi diye evet. sormuşlar. Şimdi tabii söyledikleri ifade ettikleri şeyler üzücü ama doğru şeyler. Yani İran'dakiler bizim kardeşimiz mi? <gülüyor> şu son dönemlerde olan vakalara hadiselere bakınca çok da kardeşlerimiz olmadığını gördük. Şimdi tabii bu onların inancından da, itikatlarından da kaynaklanıyor. İran Şii, Şia inancına sahip. Şia demek aslında Hz. Hüseyin'in Hazreti, Hüseyin, Hazreti Ali'nin taraftarları demek. Ancak görünen o ki onlar Hazreti Ali'den, Hz. Hüseyin'den fersah fersak ötedeler. Ve eğer şiat-ı şeytan, şeytanın şiası, şeytanın taraftarı dersek eğer yanılmış olmayız. Esas itibarıyla bu insanların inançlarına bakıldığı zaman şu görülecektir. Bir defa Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabına, Hazreti Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yetiştirmiş olduğu, evet, evet. muallimliğini yapmış olduğu, o kutlu nesli tekfir eden, onları Müslüman kabul etmeyen, İslam dairesinde görmeyen, onları zalim gören bir anlayış. Şimdi sahabe-i kiram, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını bize aktaran, Hz. Peygamberin sünnetini aktaran ve bunların çok ötesinde bize Kur'an'ı aktaran. Kur'an bize kimin eliyle geldi? Kur'an, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sahabe-i kiramın eliyle bize geldi. Ve bu insanlar sahabe-i kirama bile bir düşmanlık içerisindeler. Evet, hocam. Ve yine sahabe-i kiramın o mübarek kutlu insanlarını dost edinen ki Müslümanların %90'ını oluşturan ehl Sünnet ve Cemaat dediğimiz bu büyük grup, sahabe-i kiramı dost kabul eder, kendi nefsinden daha aziz görür. Evet. Yani siz, ben, Hazreti tevbe Bekir'i <gülüyor> kendi nefsimizden daha kıymetli görürüz. O mübarek insanları, seven insanları da, sahabe-i kiram gibi görüp Müslüman saymayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yani eğer bugün onlar Irak'ta, eğer Suriye'de zalimlere destek verip, eğer oradaki Müslümanları bombalıyorsa, zaten Müslüman görmediği için bunu yapıyor. Ve kendilerinin bazı, ben kusura bakmayın ama densiz diye tabir edeceğim. Bazı molla densiz geçinen, densiz olan molaları aynen şu ifadeyi kullanabiliyor. Hazreti Ömer, Ömer için, Hazreti Ömer için, şarondan daha tehlikeli, Firavundan, Nemrut'tan daha kafir diyebiliyorlar. Şimdi böyle düşüncede olan bir insan ve bu düşünceyle insanlarını yetiştiren bir grup, bir cemaat, bir anlayış eğer bugün Suriye'deki Müslümanları bombalıyorsa bunun tek bir sebebi vardır. O da oradaki insanları Müslüman görmediği içindir. Şimdi böyle anlayışta olan bir insanlara siz nasıl kardeş, kardeşim diyeceksiniz. Gece gündüz Hazreti Ömer'i katleden, insana Tahran'da yaptıkları türbenin etrafında tavaf eden Sabah akşam Hazreti Tevbekir'e, Hazreti Ömer'e, Talha gibi, Zübeyir gibi bizim aşireyi i saydığımız, cennetle müjdelenen insanlardan saydığımız o mübarek insanlara, sabah akşam küfrün imamlarıdır diyerek lanet eden insanlara siz nasıl kardeşim diyeceksiniz. Ve sizi Müslüman olarak görmüyorsa size bu bütün bu işkencelere, bütün bu sıkıntılarda reva gören insanlara kardeş demek mümkün değil. Dolayısıyla bütün bu anlayışa, bütün bu inanca, bütün bu kanaate bakarak, Onları doğrusu şu kadar şeyden sonra da hala kardeş olarak kabul etmek biraz saflık olur diye düşünüyorum. Onların ne olduğunu bilmek lazım, hakikatlerinin ne olduğunu bilmek lazım, aldanmamak lazım. Yani Hazreti Ali'nin şiası taraftarı diye kendi kendilerini nitelendiren ama Hazreti Ali'den de gayet uzak olan, alakaları olmayan bu grubu, bu cemaati doğrusu Müslüman olarak kabul etmek pek mümkün değil. Peki hocam.